Merhaba değerli dinleyenler, Açık Radyoda 94.9'da Yeşil Bülteni dinliyorsunuz. Ben Utku Zırı. Bu haftanın yeşil bültenini bize her nereden dinliyorsanız eğer oraya misafir etmeye çalışacağız. Bugün açık radyo stüdyoları dışında bir yerde duyuyorsunuz sesimizi. Bergama'dayım. Bergama'da 30 yıla yaklaşan Türkiye'nin çevre ekoloji mücadelesi açısından başlatan diyelim hatta bu mücadeleleri Türkiye'de çevre mücadelelerini işaret fişeğini yakan bir mücadele var. Altın madeni, koza altının işlettiği. Bergama, ovacıkteki altın madenine karşı yürütülen bir mücadele var. Yıllardır çalışıyor altın madeni tüm bu itirazlara rağmen. Bir yürütmeyi durdurma kararı geldi yakın zamanda. Yeni bir chat başvurusuyla o yürütmeyi durdurma kararı da uygulanmıyor. Aynı zamanda bir altın maden sahasının genişletilmesi de söz konusu. Tüm bunları konuşacağız. Konuğumuzu tanıtayım sizlere hemen. Zaten Bergama'yı bilenler, Bergama'nın mücadelesine tanıdık olanlar bilecektir kendisini. Bergama Çevre Platformu'nun sözcüsü Erol Engel Yer'le birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza Erol Bey. Merhaba Utku Bey, kolay gelsin. Ee, öncelikle şöyle kısa ve net bir soru sorayım ben. Biz bugün neden Bergama'dayız? Öncelikle sizi Bergama'da görmekten e, mutlu olduk. Uzun yıllardır hep Bergama sürecini e, yayın vasıtasıyla e, telefona bağlanarak e, bir şekilde e, süreci takip ettiniz. Aramızda olduğunuz için gerçekten mutluyuz. Hoş ben geldiniz. de aynı şekilde de çok mutlu olmaktan. Evet. Şimdi bugün e, Oğacık Altın Madeni e, defalarca e, yargı kararlarıyla e, yürütmeyi durdurma çıktı. E, özellikle 1997 yılında Banıştay'ın vermiş olduğu Siyanür Liçi yöntemiyle bu işin yapılmasında kamu yararı olmadığı şeklindeki karar aslında bu sürece noktayı koyan bir karardı. Karardıydı. 1997 yılındaki. 97. Evet. Yani Türkiye'de 97 yılından bu yana maalesef bir türlü hukuk devleti olamadık. Hukuk devleti olmuş olsaydık bugün Türkiye'nin dört bir tarafı talan edilmeyecekti. Dolayısıyla 97 yılında Danıştay'ın e, bilimsel dayanakları olan bir e, karar vermişti o günlerde. O günlerde e, Bergama köylüleri hep birlikte öyle davullarla, zırnalarla konvoylarla e, bu kararı kutlamıştık. E, bu karar öncesi e, yine sokaklardaydık. Sonrasında da sokaklarda olmuştuk. Ama gelin görün ki 97 2018 yaklaşık e, 21 20, yıl 21 yıldır biz Bergama'da adalet arıyoruz. Bergama'da yargı kararlarının uygulanması için e, tabir yerinde ise e, canımızı dişimize takıp e, onca eylem, onca e, tepki, onca e, karşı çıkış. Yine bugün de e, bu doğrultuda bir e, eylem için e, birazdan kozağa çıkacağız, Kozak kaylasına. Daha öncekiler e, Oğacık e, Madeninin bulunduğu bölgeyi izlendiriyordu Yani Oğacık'ın e, Şu an Oğacık merkezinde e, Cehver kalmadı Cehver orada bitti Kendileri de zaten bunu itiraf ediyorlar e, Geçtiğimiz günlerde e, Ben size tarihini de söyleyeyim Evet İzmir e, 6. İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu yürütme durdurma kararı. E, dolayısıyla e, çok yeni bir karar. E, Tarihi olarak da evet raporda şeyden karardan şöyle okuyorum. Evet. 23-24 Temmuz civarı. Evet evet. E, doğru doğru. O tarihlerde Temmuz ay içinde e, çıkan bir karar bu. Şimdi bu kararla. E, ee, Ovacık'taki cevher bittiği için e, şirket Koza Altın biliyorsunuz şu an e, kayyum tarafından yönetiliyor. Ee, Ovacık'taki artık e, tesisler tamamen e, işte ilişki yöntemiyle cevherin ayrıştırılıp e, ce, e, değerli malzemelerin işte alındığı bir e, tesis haline geldi artık. Orada cevher kalmadı. Dolayısıyla en yakın cevher nerede varsa oradan cevheri getirip orada işlemek durumdalar. O acığın bu açıdan mühürlenmesi yani yar kararın uygulanması önemli. En yakın cevher olarak gözlerini kestirdikleri şu an Kozak Yaylası. Yani Kozak Yaylası tabi Bizi dinleyen şu an Kozak e, Kozakaylası'na gelip tanımış insanların e, belki yürekleri Kozak e, Kozakaylası öyle bir yer ki e, Bergama, Dikili, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, İvrindi yani balıkesir İzmir sınırında olup da bu yörenin adeta e, oksijen deposu burası. Endemik türleri ile e, yayla çok zengin. Yani yaylanın e, yer üstü zenginliği yer altından çok çok fazla bir değer taşıyor. E, son e, 4-5 yıldır e, çam fıstığında e, verim kaybı söz konusu. Önceki yıllara göre. E, ama e, Türkiye'de e, en fazla çam fıstığının e, yurt dışına ihraç edildiği ve kaliteli çam fıstığının olduğu bir bölge burası. Dolayısıyla e, çam fıstığının zaten e, değer olarak e, ihraç edilen bir ürün olması itibariyle bölgede ciddi bir e, kazanç kapısı. Yani burada e, özellikle yaylaya çıktığımızda hep birlikte göreceğiz. Yaylada ee, zengin su kaynakları hatta Bergama'nın e, içme suyu kaynakları oradan geliyor. Ee, Bergama 100 bin e, nüfuslu bir e, kent. Dolayısıyla e, Kozak Yaylası bu e, çevresindeki bütün e, kasabaların adeta e, soluduğu her havada kutlu e, Almış oldukları her temiz e, oksijen, soldukları her oksijende e, insanların e, tekrar tekrar düşünmesi gerekiyor. Yani aslında bir kozak yaylası burası için bir e, kaçış alanı da hem e, hem yayla adı üzerinde değil mi? Gize, sıcak yaz günlerinde e, gidilen, oturulan, esen bir yer, hem temiz havasıyla bölgeye hayat veren bir yer. E, şimdi de altın madenin yeni hedefi gibi gözüküyor. Ovacık Cevher bitti artık. Diyorsun. Bitti. Ne kadar bir mesafe var bu Kozak'la Ovacık arasında? Şimdi, e, yani orası da proje sahası içerisinde mi? Evet. Genel olarak. Şimdi e, şu an Oğacık'a ya en yakın olan e, Kozak Yaylası'nın eteklerinde e, Çukur Alan köyü var. Dikiliye bağlı. Hemen e, Kozak Yaylası'nın eteklerinde. E, şu an Cevher'i oradan getiriyorlar. Evet. Orada da üçüncü kez kapasite artırımına gidiyorlar bugünlerde. Geçtiğimiz işte iki iki buçuk ay önce orada keşif yapıldı. Keşife gittik. Bir kişi heyeti de yanımızda. Ve o keşifte gördük ki orada yedi sekiz yıldır yaklaşık elli bin küsur kızılçam kestiler. Bugünlerde de chat dosyasında 3. kapasite artırımında 4620 tane kızılçam kesmeyi bildirmişler. Ama her seferinde bunun 2-2,5 iki, iki katı kesiliyor. Orada e, hatta e, şirket yetkilileri ya yani biz kesiyoruz ama karşılığında ağaçla dikiyoruz diye ağaç diktikleri fidanları gösterdiler. Orman fakültesinden gelen bir bilirkişi e, Akademisyen arkadaşımız tepki gösterdi. Yani dedi siz hiç mi dedi ağaç nasıl dikilir hiç mi araştırmadınız hiç mi görmediniz. Yani pasa toprağı hiçbir teraslandırma yapmadan fidanları dikmişler. Ve bizden birkaç gün önce yağan yağmur zaten hepsini indirmiş. Yani böylesi bir durumda karşılaştık. Yani ağacı kesip fidan dikmenin zaten aynı şeyi karşılamayacağını herkes söylüyor. Bu ayrı bir tarafı fidan dikmeyi bile evet evet yani e, şimdi bir orman e, 40-50 yıl daha uzun sürelerde orman e, vasfını kazanıyor. Yani ben e, 50 bin tane diktim karşılığında şu kadar e, yani 50 bin kestim, şu kadar diktim. E, bu tabi e, tam bir kandırmacı. Diktikleri de zaten. E, Sadece devir e, kurtarmışlar, yoksa orada e, hiç uzun ömürlü e, fidanlar değil. O pasa toprağı yaptıkları işlem, e, köküne biraz nebat toprak koyarak e, ilaçlayarak işte o açıktaday aynı şeyi yaptılar yıllardır. E, bu şekilde e, tam bir kandırmacayla gidiyor. E, Çukur alanın e, Çukur ne zamandır bir faaliyet var? 7-8 yıldır orada ıı, çıkartılıyor. 7-8 yıldır çıkartılıyor. Ee, dolayısıyla şimdi e, Bergama'nın e, iki tane önemli köyü var. Yani Potak Yaylası'nda. Biri Kapukaya. Mayıs ayında Kapukaya'da e, İDK toplantısında Çet olumlu raporunu aldı şirket. Dolayısıyla e, Bugün yarın orada da e, faaliyetlerini e, başlayabilirler. Yani yeni maden çıkarma sahası he, yeni bir olacak. sahada e, açılıyor. E, Kapukaya bölgesi de e, bundan yaklaşık e, 15 yıl önce Bergama'ya içme suyu getirilen o zamanın parasıyla işte e, 10 trilyon yakın para harcanmıştı. Bergama içme suyunu değerli bir su, geyikli içme suyu Bergama'daki su havzası da bu maden sahasının içinde kalıyor. Yani bu sadece köylüleri değil 110 bin nüfuslu Bergama kentini içme suyu tehlikede olduğu için doğrudan ilgilendiriyor. Bugün Kozak Yaylası'nda dolayısıyla içme suyuna sahip çıkan Bergamalıları göreceğiz. Bergama'nın seçtiği belediye başkanımızı göreceğiz. İzmir milletvekillerimiz olacak aramızda. E, dolayısıyla e, biz e, suyumuza sahip çıkmak için e, bu yargı kararının e, yöre için çok uygulanması hayati değer taşıyor. E, Kapukaya'nın yanında bir de e, Kozak yaylasının merkezi köyü var. Eskiden Naye derlerdi. E, eski işte e, teşkilatlanmada. E, Yukarı Beyköyü Yukarı Beykoğyu'ne gideceğiz. Yukarı Beyköyünün yine Gelin Tepe'de bir yaylası var, Yörük Yaylası. Burası da deniz seviyesinden yüksekliği bin metre rakıma sahip bir yer. Yani birçok kozaklı bile oraya hayatına çıkmamıştır. Biz oraya iki kez keşfe çıktık. Arabalar bir yere kadar çıktı. ondan sonra yürüyerek çıkıyoruz falan. Oradan baktığınızda, Altınova, i̇şte altın ayvalık sahillerini görebiliyorsunuz. Yani o kadar muhteşem bir yer. E burayı da e, yani e, altın e, uruna e, burayı da yok etmek istiyorlar. Ki buralarda cevher de öyle aman aman büyük bir cevher de yok. Mesela Kapukaya'da e, kendi bildikleri bildirdikleri çet dosyalarında. 3 i̇şte yıllık süreyle işletilecek. E, 630 kilogram bir e, altın çıkarmayı hedefliyorlar. Ama tabi orada e, yani koca bir ormanı yok edecekler. E, buna keza az önce sözünü ettiğim Gelintepe mevkiydi. Yukarıbeyin yaylası. Orada da aynı şekilde. o Daha kısa süreli hatta. 2 yıllık bir e, ömrü olacak işletmenin. Yani buradan bir gedik açıp Kozak Yaylası'na Ay olağa kadar o hatta e, madencilik faaliyetlerini arkası e, kesilmeyecek, arkası gelecek. Yani bu anlamda geçmişte defalarca o açıkta yürütmeyi durdurma kararı verildi. Defalarca siyasi iktidarlar daha önceki siyasi iktidarlarda bugünkü de e, maalesef hep e, bu yar kararlarının arkasında dolandılar. E, hele bu son e, dolanma artık insanı gerçekten yani bu ülkede bu kadar ayan beyan yargı kararları çiğnenir mi dedirtiyor insana. Şöyle ki yürütme durdurma kararından 3 gün sonra hemen chat dosyası tekrar hazırlandı. Bakanlığa ulaştırıldı. Bundan 10 yıl önce Verilen kararda e, dosyada Flora Fauna'nın e, ile ilgili bölüm e, bilimsel çalışmayla hazırlanmadığına dair e, itiraz vardı. O nedenle yürütme durdurma çıkmıştı. E, geçen yıl e, tekrar çıktı aynı gerekçeyle yürütme durdurma kararı. Her seferinde Çevre Bakanlığı yani bir bakanlık düşünün adı Çevre ile başlıyor. Çevre Bakanlığı adeta e, sanki e, yemin etmişler çevreyi yok etmek için e, ve tutuyorlar e, daha önce iki kez flora ve fauna konusundaki e, işletmenin dosyasını getirdikten dolayı yargı gürtmeyi durdurma vermiş üçüncü kez e, bizim bugün e, saat 14'te yaylada toplanacağız e, aynı saate bakanlıkta inceleme, değerlendirme kuru toplantısı yapılıyor. Yani bu e, açıkça e, yöre halkına e, saygısızlıktır, hakarettir. E, yargıya hakarettir. Bilime hakarettir. Yani bilim insanları e, bilirkişi raporlarında e, üçüncü kez bu konuda özensiz çalışma yapılmış Adam gibi çalışma yapın diye ama üçüncü kez e, siyasi iktidar e, çevre bakanlığı marifetiyle tekrar buna belki bugün olur verecekler. Yani burada e, tam anlamıyla bir e, doğa katliamının arifesindeyiz. Eğer bu yargı kararı uygulanmazsa e, yöre halkının meşru e, savunma hakkı doğacaktır. Ee, anayasanın 56. maddesi sadece devlete vermiyor bu ödevi. Yurttaşa da veriyor. Yurttaş kendi e, doğasını, kendi çevresini savunmak için e, ne gerekiyorsa e, yapmak zorunda kalacaktır. Bu açıdan e, siyasetliklerin e, buraları böyle tam bir miras yedi anlayışıyla e, yok edip ulaşacaklar e, bu yöre insanın geleceğini karartmaya hakkı yok. Tekrar onları bu konuda düşünmeye davet ediyoruz. Akıllarını başına alsınlar diyoruz. Bu yeni maden sahalarıyla birlikte belki 90'lı yıllardan Türkiye'nin hatırlayacağı Bergama'nın direniş görüntüleri, benzeri görüntüleri tekrar sahne olabilir buralar o halde. Ben bunları da anlıyorum bir taraftan sözlerinizden. Peki 25 yıl gibi uzun bir süre oldu. Olacık'taki cevher bitti. Yani hani değil mi? Öyle düşünelim evet. Ee, nasıl zararlarını gördü Bergama altın madenci şimdi e, en son e, bu karara gerekçe olan e, e, dava sürecini keşif yapıldı geçen yıl e, bu keşfe gittik e, keşifte maden sahasının ortasında işte mahkeme başkanı e, işte bilir kişilere söz verdi. Bilir kişiler şirket yetkilileri dinlendi. Ve daha önceki Fulara işte Fauna'la ilgili yürütme, durdurma çıktı. Bugün tekrar bu konuda işte araştırma yapılacağı belirtildi. Tabi orada ben davacılardan biri olarak söz aldım. Şunu dedim. Yani hep bu süreçlerde rutin işletiliyor. Yani e, flora fauna e, elbette önemli ama bölgede flora fauna zaten yıllardır e, bitirildi. Maden sahası üzerinde kuş uçmuyor, börtü böcek yaklaşmıyor, göremezsiniz oralarda. E, yani orası 25 yıldır e, tabirlerindeyse e, çöllleştirildi. Canlı hayatı, canlı hayatı, e, yaban hayatı, hepsi bitirildi. Yani burada dedim şimdi elinize vicdanınıza koyun. Bu birinci evli tarım arazisi oralar. 800 metre yakında Çamköy var. 1200 metre yakında Narlıca var. Oğacık köyünün içinde zaten. Evlerle uzaklığı 50 metre. Buradaki insanların dedim, sağlık durumunu iş niye araştırmıyorsunuz dedim. Yani flora faona tamam. Bu araştırılsın. Ama en yakın bu 3 köy Özellikle. Bu üç köyde e, kanser vakaları müthiş bir şekilde patladı. Müthiş bir şekilde patladı. Yani e, şimdi her ailede kanserli hasta var. Yani bu konuda o gün keşifte mahkeme heyetine de e, ilettik durumu. Bir sağlık taraması yapılsın bu köylerde. Yani bu sağlık taraması yapılırsa e, bütün ülke görecek ki yani altın madenleri Çevresine verdiği sağlık sorunları e, dolayısıyla işletilmesinde hiçbir kamu yararı yoktur. Yani bugün e, gidelim, Lağuçlada herhangi bir veya çamköyde kapıyı çalalım. Sorun insanlara size durumu anlasınlar yani. Onun için e, yörek köylerinde e, birkaç yıldır ıslarla bu talebimizi dillendiriyoruz. Tekrar burada belirtiyorum. Acilen bir sağlık taraması yapılması gerekiyor. Ee, bu taramayla e, ortaya çıkacak e, bilimsel gerçekten sonra e, siyasi iknağının şapkasının önüne koyup e, bu konuda bizim 97'deki e, aldığımız yar kararının tekrar uygulama için e, bir fırsat doğacağına inanıyorum ben. E, çünkü Artık bölgede e, insanlar neredeyse o köyler terk edecek hale geldiler. O açıdan durum vahim. Peki artık son birkaç dakikada da şunu duymak ist isterim sizden e, Erol Bey. E, Ovacık madenine karşı büyük bir mücadele verdi. Çevre mücadelesinin öncülüğünü yaptı Berdam'a. E, ve bugün gelinen noktada Ovacık'taki o Siyan'ın lişiyle e, altın e, üretim modeli devam ediyor. Başka kaynaklardan toplayıp oraya getirerek. Evet. Artık sizin bu noktada talebiniz nedir? Bu işin bitmesini mi istiyorsunuz siz? Yani Ovacık'taki altın madenin ve bu siyanür havuzunun tüyüyle evet. kapanıp oranın rehabilitasyonunu mu talep ediyorsunuz? Evet. Şimdi orada iki atık barajı doldu. Yani iki atık barajı toplam 8 milyon metreküp bir hacme sahip. Olası bir depremde bir her an orada bir felaket yaşanabilir zaten bizim derece deprem bölgesi bölge dolayısıyla e, bu yetmezmiş gibi şu günlerde 3. Atık Barajı'nı Siyanır Atık Barajı'nı e, bitirmek üzereler ona da dava açtık, onun keşfine gitmiştik bundan yaklaşık iki 3 ay önce e, ki o 3. Atık Barajı da e, daha önce açık ocak olarak kullandıkları yeri e, kullanmak istiyorlar. Burasını zaten maden ilk kurulduğu yıllarda, Alüvyon toprak olduğu için devlet su işleri izin vermemişti oraya. Aynı devlet su işleri geçtiğimiz aylarda yapılması uygundur diye rapor verdi. Yani, Sızıntı olabilir diye mi izin Tabii ki alüvyon toprak Hı. ve yer altı su tablasının da yaklaşık 100 metre altına kadar iniyor. Yani. Böylesi bir garabet söz konusu. Dolayısıyla bir an önce Cehfer bitmesi e, ve bunda etkili elbet e, kapatılıp rehabilite edilmesi gerekiyor. Bu rehabilite de öyle kolay bir iş değil. Yılları e, alacak bir süreç. E, dolayısıyla o acık açık olduğu sürece e, Kozak Yaylası ciddi bir tehdit altında. İşte bu tehdide karşı bugün e, Kozak Yaylası'nda toplanacağız. E, Tabi tehlike sadece Kozak Yaylası'nda koza altın madeni işletmesinin e, değil. Onun dışında da örneğin İvrindi tarafından e, Nurol firmasının tümat madencilik e, Kozak Yaylası'nın adeta sırtlarına balıkesir sınırında e, oraya 10 e, futbol sahası büyüklüğünde devasa bir şey yapıyorlar. E, siyanurotik baraj yapıyorlar. İvrindi altın madeninin e, atıklarını atmak üzere. Diğer taraftan Burhaniye tarafından yine aynı firmanın e, Korucuoluk köyü de 7 8 aydır üretime başladılar. Orada da e, büyük bir doğa katliam yaşanıyor şu günlerde. Yani bu ikisi de e, Kozak Yaylası'nın e, Burhaniye ve İvrin tarafındaki e, firmalar. Dolayısıyla e, Kozak dört koldan şu an Gerçekten e, ciddi bir Talan arifesinde Başladı hatta bu talan e, Biz bugün e, İzmir'in milletvekilleri, belediye başkanlarımız Köylülerimiz hep birlikte Bir kez daha siyasi iktara sesleneceğiz Aklınızı başınıza alın Kozan üstü altından çok değerlidir Ve derhal buradaki madencilik faaliyetleri Durdurulmalıdır Sadece altın madenciliği değil, taş ocakları e, olağanüstü tarihinde görülmedik büyük kapasite artışlarına gidiyorlar. Yani Ayvalık tarafından bağı hatta İlber Hoca'nın da, İlber Ortaylı'nın da evi var. E, bağı bir e, ev almış. E, ama sonradan öğrenmiş orada taş ocaklarının olduğunu falan. E, İlber Hoca da çok muzdarip bu durumdan. Yani böylesi Doğa harikası bir yerde diyor Her gün diyor Diyamit patlatmalarla uyanıyoruz diyor Dolayısıyla belki bugün o da aramızda olabilir Ona da arkadaşlar ulaştırdılar Gelip görenler Kozan e, Tahrip edilmesini istemiyor e, Ve belli ki Burada e, artık sadece Bergama'da değil bir Ege'nin geneline dair bir e, sorun teşkil edebilecek boyuta ulaşmış durumda bütün bu meseleler. E, çok teşekkür ediyorum Erol Engel. Mücahederim. E, çok keyifliydi sohbet. Eminim devam edeceğiz de zaten. Bergalı'nın ee, mücadele ettiği sürece sağ biz de konuşacağız bunu. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli teşekkür ederim. dinleyenler, 10 Ağustos günü e, kaydedildi bu program. Kozak'ta e, bir e, toplantı olacak. Altın madeni ve diğer Kozak yaylasını tahrip eden madencilik faaliyetlerine karşı onun hemen öncesinde konuştuk. Bergama Çevre Platformu sözcüsü Erol Engelde diyelim. Yeşil Bülten'de noktalayalım. Haftaya görüşürüz.